Radyo Ağustos. Parilus günaydın. Bugün 19 Ocak 2013 Cumartesi. Ne diyeyim Robert? Öyle 19 Ocak 2013 Cumartesi diye bırakınca. Bu hafta nasıl bir program yapacağımızı bilemedik aslında. Birkaç haftadır düşünüyoruz ne yapalım 19 Ocak günü yayın var açık radyoda diye. Aklımıza pek bir şey gelmedi. Gelen fikirleri beğenmedik. İçimizi sinmedi. Biz de e, içimizden biriyle, canımızdan biriyle sohbet edelim istedik. Kendi aramızda sohbet edelim istedik. Tuğba Çandar yanımızda. E, Hrant kitabının yazarı. E, programın ilerleyen bölümünde de yine Agus'un içinden biri, yine canımızdan biri. Sarkis Eropyan gelecek. Gelirse Pakratis İstukyan gelecek. Kalabalık bir şekilde e, Hrant abi konuşacağız, Hrant ahbariyi konuşacağız. Bu programda başka bir şey yok. Bugün 19 Ocak ve ondan başka bir şey de konuşmak içimizden çok gelmiyor. Hoş geldin Tuğba abla. Par Paralöz. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Ee, soru cevap şeklinde ilerleyelim isterseniz. İstersen. Olur. Siz, siz nasıl uygun bulursanız. Bizim de neyi uygun bulduğumuz bugün şüpheli. Ee, o yüzden herhalde birlikte bulunacak bir yol yordan var ee, Tuğba abla. Biraz... E Senin e, kitap diye çıkardığın şeyin aslında e, bizim hayatımızda... ...o kitaba dahlettiğin e, belli başlı seslerde, e, en yakınlarda yarattığı bir şifa var. Biraz oradan başlamak isteriz. Ben isteyim yani. Böyle söylediğin zaman ben ürktüm tabii biraz. Çünkü bunu söyleyecek olan ben değilim. Şifalananların bunu anlatması daha doğru olur. Ama e, bir şey ifade edildi Karim bana bu kitabı yazarken, e, insanlara anlattırırken ve yaralı insanlara anlattırırken hep anlatmanın iyi geldiğini söylediler bana. Çok zor olsa da anlattıktan sonra kendilerini iyi hissettiklerini söylediler. Olsa olsa böyle şifai bir yanı olmuş olabilir kitabı. Tuba abla siz nasıl tanışmıştınız Selan Takfak'la? Bizimki çok tuhaf bir tanışmaydı. Ben Cengiz Candır'ın eşiyim biliyorsunuz. Cengiz ile Hrant uzun zamandır arkadaştı aslında. Ama benim Hrant tanışmam bir cenazede oldu. Rahmetli Ela'yı toprağa veriyorduk. Etiyen Mahçupya'nın eşi Ela'yı. Ee, orada ben ağlıyordum. Bir el geldi böyle omzuma dokundu. Baktım böyle koca bir adam. Koca cüsseli. Ama kuzu gibi gözleri var. Bana baktı. ...sonra şöyle pıt pıt yaptı... ...omuzuma gitti... ...sonra cenazeden sonra... ...Cengiz gel bak seni kimle tanıştıracağım... ...dedi... ...götürdü... ...aa o adam yanınızda da ufak tefek bir hanım... ...bu dedi... E, ...bu köylü dedi... <gülüyor> e, ...Ermeni cemaatinin... ...seküler lideri Hantink dedi... ...bu küçük kız da dedi... ...kendisini dedi Kürt zanneden Ermeni kızı... Raquel, dedi... <gülüyor> Bu da karım Tuğba dedi. Onun üzerine Grant bir kahkaha patlattı. Ulan Allahsız dedi Cengiz'e. Adam gibi sana bizi. Sonra bizim arabaya bindi. Agos'a bıraktı onu o gün. Ama böyle patladanak geçti öne oturdu. Hiç yani geçer misin buyurur musun? Sen, Senin yerini kaptı yani. Evet. Ben de mecburen arka koltuğa geçtim. Aman dedim ama Anadolu'dan bu da Ermeni Mermeni ama bayağı Anadolu dedim. Ben o zaman Ermenilerin Anadolu olduğunu bilmezdim. İstanbul'u zannederdim onları. Paris dolaylarından geliyor. <gülüyor> Hayır ben İstanbul'da olduğum için. E, yani Hristiyanlar hep, e, ve Yahudiler yani Müslüman olmayan e, e, Türkiyeliler... Ee, sanki hep İstanbul'da yaşarlar gibi gelirdi bunu. Yani ben Anadolu'yu bilmezdim aslında belki onda. Ama sonra ilginç bir şey oldu. Ben Ankara'da okurken de siyasal bilgiler fakültesinde hiç Ermeni arkadaşım olmadı mesela orada. Yani hiç Anadolu'da Ermeni görmemiştim. Ankara'da ne iş var? <gülüyor> i̇şte. Ee, sonra Cengiz'le başladılar siyaset konuşmaya bunlar. Ben de öyle kendi kendime takılıyordum. Sonra bir arkasına döndü dedi aç mısın? İstiyene'deki o balık satan yer, yerin önünden geçiyorduk. Evet dedim çek arabayı dedi Cengiz'e. Cengiz arabayı park etti. Kapıyı açtı. Beni kolumdan tuttu. Hayda bir koşturma başladı. da bir adamdı biliyorsun. Yani benim üç adımım onun bir adımına filan tekabül ediyordu. Öyle koşturduk koşturduk. O balıkçıların arkasında derme çatma bir yer vardı. Onun saç üzerinde <gülüyor> ızgara balık yapıyorlar. Oraya getirdi, orada durdu. Oh dedim ben de. İşte uskumru mu istersin, sarı kanat, soğanlı mı olsun, soğansız mı filan. Ondan sonra işte Cengiz yanımıza geldiğinde bana bir eliyle balık yediriyordu. İlk tanıştığım için bana babam gibi balık yedirdi elleriyle. Öyle tanıştık. Müslümanların sevdiğim bir adeti var. E, cenaze törenlerinde ölümün ardından soruyorlar. Merhumu nasıl bilirdiniz diye. Sen Hrant ağabeyi nasıl bilirdin Tuğba Ağabey? Ee, Hrant benim hayatta en sahici, en doğal ve en cesur adamdı. Öyle bilirdim. İyi bilirdim. <111111111112 gülüyor> Biz bu hafta bir sohbet yapacaktık. Ee, Buradayız Ahbarik etkinlikleri kapsamında. Ee, senin kitabı nasıl yazdığını konuşacaktık ama rahatsızlığın <gülüyor> dolayısıyla yapamadık. Aslında şimdi o borcu da <gülüyor> ifa etmiş oluyoruz. <gülüyor> Sağ olun. Ee, belki en çok sormak istediğim sorulardan biri. E, ...sana bu kitabı neden yapmak istedin? Yani neden sen yapmak istedin? Başkaları da yapabilirdi. E, ama sen yüklendin. Ve kolay bir yükte de değildi o. Yüklenirken aslında ne kadar zor olduğunun farkında değildim Robert. Yani bir cehaletim verdiği cesaret vardı açıkçası. Ama kendimi bunu yapma zorunda hissettim. Yani ben Hrant'ın evine baş sağlığı için ziyarekte gittiğim gün... o koca bir defter açılıydı işte insanlar taziye defteri yazıyorlardı oraya iki satır bile yazamadım ve orada fotoğrafı vardı bir mum vardı önünde fotoğrafın daha orada ona söz verdim senin kitabını yazacağım dedim buraya yazamıyorum kusuruma bakma ama senin kitabını yazacağım dedim ama bu ne istinaden dedim bu neyin cesaretiydi hakikaten cehaletim verdiği cesaretti çünkü ne kadar yorulacağım mı ne kadar acıları üstleneceğim mı bilemiyordum Bilsem belki kalkışmazdım bilmiyorum Cehalet iyidir Bazen <gülüyor> her zaman değil İlk tanıştığımızda hatırlıyor musun Ben Allah kolaylık versin demiştim Evet ve alaycı bir şekilde hafif de, <gülüyor> Hafif alaycı bir şekilde demiştim Çünkü tabi o zaman o kadar kuş gibiydim ki Böyle el yordamıyla Karanlıkta ilerler bir haldeydim Sen de benim halime baktın baktın Hiç unutmuyorum Allah kolaylık versin dedim <gülüyor> Ama verdi. Verdi mi? verdi Nasıl oldu e ben çok el aldım bu kitabı yazarken. Bir kere önce aileyle uzattı bana o çok önemliydi. Hiç kimseye konuşmama kararı almışlardı biliyorsun. Konuşmuyorlardı zaten. Konuşmayı kabul ettiler. Önce Arat koluma girdi benim. O o aileyle. Ailenin kapısını Arat açtı bana. İlk konuştuklarımdan bir Hosroft'tu. Sonra Rakel. Rakel'de inanılmaz bir güven ve sevgi buldum. Ee, konuşamayanlar da oldu. bayzar Delal çok geç konuştu mesela. Delal'i konuşturabilmem için Brüksel'de onunla karşılaşmam gerekti. Bedrohan'a vardı Rakel'in üye enlisi. Onu konuşturduğum gece Delal konuşmaya karar verdi bana. Yoksa hep uzak duruyordu. Sera öyle o yaralı bir kuş gibiydi zaten. <gülüyor> o en sonunda ben Şangay'daydım. <gülüyor> Sera'dan mail geldi ve mailde anlatmaya başladı bana. Yervant çok geç konuştu. Ama konuştuğu zaman öyle bir konuştuk ki ikimiz de hastalandık arkasından. Yani dediğim gibi çok acılı bir süreçti. Hem onlar açısından hem benim açımdan. Sadece aileyle de konuşmadın Hrant'ın tanıyan çok sayıda insanlar. Toplamda kaç kişi oldu? 125 kişiyle konuştum toplam. Ve bu 125 kişi de defalarca sahne aldılar diyeyim tırnak içinde tabii bu kavram. Ee, ama ilk kapıyı Grant'ın ailesi açtı. Zaten o kapıdan girdim. Ondan sonra herkesin açtı kapıdan. Ama hep zorlandığımda o ana kapıya geri döndüm. Orası çok önemli bir limandı benim için. Böyle böyle 3 yıl sürdü ve yazma aşamasına başladığımda da hala söyleşiler devam ediyordu. Bitmedi. Tuğba abla 3 yıl zaten bir yolculuk gibi de yaşandı. Senin e, hikayende her ne kadar sen kendini içeriden anlatıcı olarak çeksen de dahil oldu tabii. Hayatın 3 yılı. E, onun içinde e, umup da bulmadığın ya da hiç ummadığın halde karşına çıkan sende kare kare fotoğraf kalanlar neler? <gülüyor> Çok var Karim. O kadar çok ki. Üst üste üst üste. Bir kere çok farklı şehirlerde de konuştum ben. Mesela Brüksel'de o Bedro ve onun bir Brüksel'deki e, banyo evinin odasında tirili çekmesi. Ki aslında Hrant Dink'in yazısının cisimleşmiş hali gibi oldu değil mi? O Öyle tabii hiçbir şeyi kurgulamadığını biliyorum ama bazı yerlerde sanki... Aslında e, bahsettiği şey her neyse onun ruhu senin karşına bizzat çıkmış gibi oldu kitabın yapılışı sırasında. Tam da o oldu dediğin çok doğru. Sen de bunun yakın tanıklarından birisin aslında çünkü hep yanımdaydın. Öyle çok ilginç şeyler oldu. Mesela Bedru ben e, hep e, işte Barto aşiretinin Siyament Aslı'nın ikinci hanımı olarak biliyorum. Ve Güneydoğu bir hanım imajı vardı kafamda böyle e, pilili eteği ve altın, haç kolyesi, küçücük topuzu, tel çerçeveli gözlükleriyle böyle karşımda oturuverdi. Ve sadece Kürtçe ve konuşuyordu. Biraz da Fransızca. <gülüyor> ve ben bu dillerin hiçbirine vakıf değildim. Ama müthiş anlaştık onunla. Ve sonunda e, onu evine bıraktığımızda, mesela o karıyı hiç unutamam ile e, birlikte... ...Delen arabayı kullanıyordu... Bedran'a evine bıraktık, vedalaşıyorduk... ...sarıldı bana ve bir şeyler söylüyor... ...anlamama imkan yok... ...yani Kürtçe, Ermenice... ...çok, yarım falan değil, çeyrek bir Türkçe... ...ama ben şey anladım... ...yani sen daha çok biriktire biriktire... ...sonra... ...yaza yaza... ...filan gibi bir şey anladım... Sonra Delal'e arabaya bindikten sonra sordum. Ben doğru mu anladım? Biriktire biriktire mi dedi bana diyor. Çünkü ben o dönem hakikaten biriktirme aşamasındaydım. Ve ben bu kitabı biriktirerek yazdım. Yani bütün bu söyleşileri yaptım, çözdüm. Ve onlar kafamın içinde yaşarken hep biriktiriyordum bir yandan da. İşte o anda Delal dedi ki cevap olarak Tuğba abla ben karar verdim konuşacağım sana dedi. Bedri Ana'yla sizin Aynı dili konuşmadan anlaşmanız benim, bana William Saroyan'ın bir hikayesini getirdi aklıma. Zavallı Bağrıyanık Arap diye bir öyküsü var. Orada dayısı Khosrow'un bir Arap tanıdığıyla Amerika'da saatlerce oturup hiç kelime etmeden anlaştığını, sohbet ettiğini, bir kahve etrafında nasıl gönülden gönüle konuştuğunu anlatıyor. Sanki sizin sohbetinizde öyle olmuş Pedro Anayla. Öyle yani orada şey oluyor duruyor. Ana diller akıyor, birbirine karışıyor ve bütün o gürültüden insanların birbirini anladığı bir dil doyu. Aslında gürültü yemek demek de yanlış sözcük. İnsanlar usul usul konuşuyor öyle durumlarda. Ona ben çok dikkat ettim. İnsanlar birbirini anlamadığı zaman bağırarak konuşuyorlar. Ama birbirlerini anlamaya açık olduklarını, yüreklerini açtıkları zaman daha usul usul konuşuyorlar. Ve o usul usulluktan galiba çıkıyor o ortak dil. Tıpkı kitabın içinden de aslında e, öyle amaçlamadığın halde belki ama ortasındaki kişi tam da Hrant Dink olduğu için bütün bir Ermeni tarihinin ve bu coğrafyanın e, yaşadığı her şeyin çıkması gibi. O anlamda bir insan ömrünün içine sığmış bir yüzyıllık tarihi Evet Karın çok doğru söylüyorsun. Hrant tabi çok belirleyici oldu. Yani bu kitaba Hrant'ın sesinin girmesiyle birlikte o yazım aşamasında kitabın bütün e, uslubu değişti. Ve bir destansı bir nitelik kazandı kitap. Çünkü Hrant <gülüyor> sen de çok iyi bilirsin. Mistifikasyonu çok severdi. E, onun zaten kendisinin destansı bir anlatımı vardı. Ve Koskoca bir Ermeni meselesini biz Türkiyelilere hep küçük insan hikayelerinden yola çıkarak anlattı. Ve bunu yaparken de alegorilere, mistifikasyonlara başvurdu. Grant kendi sesiyle birlikte bu şekilde kitaba girdikten sonra kitabın bütününü etkilemeye başladı. Ve özellikle kitabın birinci bölümü yani Hand Grant bölümü. Gerçekten de destansı bir özellik aldı ve kendi halkının hikayesi anlatılır oldu Hrant'la birlikte. Yani Anadolu Ermenilerinin hem 1915'te yaşadıklarını yaşadıkları hem de Cumhuriyet döneminde bütün bu Ermeni düşmanı e, devlet politikasının e, sürekliliğini ve Ermeni halkı üzerindeki bütün o ayrımcı devlet politikalarının e, ifşası oldu. Ama bütün bunlar dediğim gibi küçük insan hikayelerinden yola çıkarak yumuşak yumuşak anlatıldı. Devam edeceğiz Tuğba abla. Altuğ'u arkadaşımız, altı Yılmaz bu program için e, epey çalıştı. Özel şarkılar seçti. Hep çalışıyor zaten. E, Haçadur Avelisyen, Sovyet Ermenistan'ın yetiştirdiği en önemli bestekarlardan biri. 96'da kaybetmiştik onu. E, onun derlediği, onu bestelediği ya da bilmiyorum. Tamam bakayım. Bestelemiş. Ee, Noray Davidian yönetimindeki Yerevan Gomidas Geleneksel Enstrümanlar Orkestrası'nın e, çaldığı bir şarkı. Adı Cerma Gavni, Yani Beyaz Güvercin. Tuğba Çanlar'la sohbetimize devam ediyoruz. E, Tuğba abla başkaları nasıl anlattılar Hrant Akbari'yi? Mesela Agos'takiler nasıl anlattılar? Hı hı. İş arkadaşları. Agos'takiler e, tabii onun ikinci evi Agos. O yüzden onu her yönüyle biliyorlar. Yani hem çalışma halini biliyorlar. Hem Brant Ağustos evi gibi kullanmış. İşte kravatı oradaki portmantoda asılıymış bir söyleşi falan olduğunda... ...hemen onu hazır bir şekilde boynundan geçirip... ...şöyle bir sıkıp koşarmış röportajlara. Bazen duşuna Agos'ta alırmış. Agos'ta sabahlarmış. Terlikle gezermiş Ağustos'ta. Hatta yazın çok sıcak olduğunda şortla bile gezermiş. Öyle çok şeker Agos hikayeleri anlattılar bana. Sıcacık. Tam ruhuna uygun. Bir de tabii... Birkaç Agos varmış. Yani bu şimdiki yeri üçüncü Agos aslında. O ilk Agoslar iyice e, der yerlermiş. işte fareli Agoslar. Farelerin adı gırmış <gülüyor> <gülüyor> Bunlar toplantıdayken diye kayarmış falan toplantının ortasına. Böyle sıcacık hikayeler anlattılar. Ama aynı zamanda Hrant'ın başka bir yönünü de anlattılar bana. Ben tabii Hrant'ı arkadaşı olarak tanıdığım... Ve öyle bildiğim için hiç bilmezdim. Grant çok otoritermiş Agosta. Baya... Hele gençler... E, bir kere ona Baron Grant derlermiş. Öyle Ahbarik filan pek yokmuş o zamanlar anladığım kadarıyla. Benim Agosta çalışmadığım belli oluyor. <gülüyor> ben Ahbarik diyordum. Evet. Baron Hrant da biliyorsunuz. O Onu izleyicilere bir anlatalım isterseniz. Hı hı. Baron... Aynı zamanda kitabının... Ee... İkinci kitabının da adı Hint Rand'dan sonraki bölüm. Baron Rand. Evet. Ben zaten iki kitaptan oluştururken e, o iki, iki her ikisine de Ermenice adlar koymayı seçmiştim. Baron çok ilginç çünkü bizim Türkçedeki tabii size anlatmama gerek yok. izleyicilere dinleyicilere anlatalım. E, Türkçedeki anlamından farklı bir anlamı var Ermenice'de. Baron hoca, üstad, usta anlamına geliyor. Ve Biraz yaşça büyük olanlara da söyleniyor ama Ahbarik'ten farklı olarak daha bir saygı ifade eden bir sözcük. Bir de Hrant'ın tabii aslında o böyle kocaman Anadolu filan görünüşü altında çok soylu ince bir yüreği vardı. Öyle bir ruhu vardı onun için. Baron ismini ona o açıdan da uygun buldum. Aristokrat. Bir anlamda öyleydi aristokratın ile hani Fransızların aristokrasisi bağlamında düşünülmemesi gerekiyor. Rant'ın ruhu asil, soylu bir ruhtu. Ermeyenin aristokrasisi da köylü oluyor işte ne olacak? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> bunu da öğrendim Robert <gülüyor> kitabı yazarken. Daha da öğreneceksin bence <gülüyor> ee, Biz e, bu haftaki sayıyı hazırlarken tabii ki insan ister istemez düşünüyor böyle düşünmekte çok acı biliyorum ama e, 6 sene önceki olay olmasaydı ve her an yaşamaya devam etseydi bugün özellikle Kürt sorununda e, çözümü bir barış ihtimalini e, konuşuyoruz ona ümitleniyoruz onun üzerinde titriyoruz hatta e, bize sanki çok farklı bir ses çok farklı bir söz çıkabilirdi ve çok etkili olabilirdi gibi geliyor o yüzden de Karim bu hafta Kürt meselesini ve Ermeni meselesiyle ilgili yazılarını Pardon derledi Harant abinin. Ee, ne olurdu sizce? Ben onu evvelsi gün çok düşündüm. Evvelsi gün aslında tabii çok ilginç bir gündü Türkiye için. Hem böyle bir cenaze yaşadık biz. Hem de Mehmet Ali Brand'ı kaybettik aynı gün. Ve biraz Mehmet Ali'nin kaybının gölgesinde kaldı. E, medya açısından bu barış. Barış mitingi gibiydi aslında o üç PKK'lı kadının cenazesi. Ben hep o gün o şeyi düşündüm. Hrant yaşasaydı aslında mutlaka Diyarbakır'da olurdu o gün. Kesin yani hiç İstanbul'da işi olmazdı onun. Ee, çok önemli buluyorum o cenazenin öyle cereyan etmiş olmasını. Gerçekten büyük bir mesaj olarak görüyorum. İnşallah umutlarımız boşa gitmez. Ee, demek ki oluyormuş dedim bir de. Yani çünkü orada örgütlü bir topluluk gördüm. O çok kendiliğinden spontane bir şey değil. Ama demek ki örgüt isteyince de böylesinde başarabiliyormuş, oluyormuş. Ol, olmaması için de sebep olmamalı artık diye düşünüyorum. Halen Diyarbakır'la Ankara'nın bu kadar ayrı gündemlere uyanıyor olması çok... E Hazin geliyor. Hrant Dink'in en büyük belki e, sunduğu diyeyim, o kocaman katkı aslında birbirinden bağımsız kompartımanlar şeklinde yaşayan dünyaları, paralel evrenler arasında gidip gelebilmesi ve birinin sesini öbürüne aksettirebilmesi ve bütün bunları milliyetçilik söylemine zerre prim vermeden ama Ermeni kimliğiyle çatır çatır, ben bir Ermeniyim diye yola çıkıp Kült kardeşim diye seslendiğinde o içi boşalan aslında çok da tepki uyandıran normalde o kardeş sözcüğünün içi doluyor çünkü hakikaten samimiyetle sesleniyor ve başka bir yerden o sesi aslında Türklere de ulaştırıyor. Bu çok kıymetli bir şeydi. Oturumların ee, açıldığı yerlerde insanlar birbirlerini anlamıyorlar gerçekten. Aynı dili konuşsalar bile anlamıyorlar yani böyle bir zorluk olabiliyor duvarlar alıyor ses geçmiyor bir tarafa duymak istemeyen olunca duyuramıyorsunuz. Böyle zamanlarda çevirmenlere ihtiyaç oluyor. Diliçi ee, çevirmenler diyor. Evet, değil mi? yani Hrant Dink de sanki bir çevirmen gibi. Ermenilerin dertlerini Türklere, Türklerin derdini Ermenilere, Ermenilerle Kürtler arasında, Kürtlerle Ermeniler arasında ve şu anda gerçekten çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey bence. Çünkü toplumsal olarak çok bölünmüş durumdayız. Ve biliyor musun Tuğba abla aslında bu haftaki Agos'a da o özlem olarak yansıdı. Yani e, hiçbir şeyi planlayamıyorsun böyle zamanlarda. E, ayıp kaçıyor ama o satırların arasına o özlem. Yani neyi kaybettiğinin, neyin boşluğunun aslında konuştuğunun özlemi. Hesapta dünya kadar insan çıkıyor ve sonsuza kadar bir ranting anlatılıyor. Ama çok az yerde yakalayabiliyoruz onun ruhunu neye tekabül ettiğini. Bir de tabii şu var. E, Hrant aslında dediğiniz gibi farklı gruplar arasında far, farklı toplumsal kimlikler arasında hep bağlar kurdu. Onu ona anlattı. Ötekini ötekini aktardı. Ve bunu tamamen kendi Ermeni kimliğinden yola çıkarak o kimliği aşarak yaptı. Ama e, Hrant o kadar da bir e, olumluluk içinde bir e, ütopyacı filan da değildi. Hrant eleştirildiğinden de sakınmazdı. Hrant'ın e, bütün o teker teker e, birbirine bağladığı gruplara aslında eleştirel e, yaklaşımları eleştirel sözleri de olmuştur. Ve bunlar da çok doğrudur. Nitekim Kürt yazılarında çok görüyoruz. Yani e, Asli Onsur deyip duruyorsunuz. Biz bir e, Türklerle beraber e, işte bu cumhuriyeti kan dökerek kurduk diyorsunuz. Benim yanımda diyorsunuz bunu. E, kimin kanını ne kadar, döktünüz diyebilmiş. Ve, ve beni ne kadar için. acıttığınızın bunu diyerek, beni ne kadar acıttığınızın, incittiğinizin farkında mısınız diyerek değil mi? Orada ben yani benim gördüğüm şey de o sevginin hani Kürtlere hitap ederken Karin'in dediği kardeş, kardeşim derken e, o kelimeyi dolduran, altını dolduran sevginin ne kadar hakiki bir şey olduğu. Çünkü aslında Kardeşine çok, öyle, çok sert ne şey ne diyorsun söylüyor. sen diye ee, Çok ciddi bir eleştiri kürt hareketine dair ama o, o kadar o sevgiyle söylüyor ki e, onun arkasından kötü bir şey gelmeyeceğini biliyor, anlaşılmak amacıyla dinlenmesi gerektiğini e, biliyor çünkü böyledir yani. Bir şok etkisi yaratıyor insanda da yani o karşılaşma ilk kez belki işte o kürt. Abi dakika ben bunu böyle dediğimde. Bu Ermeni'de nasıl tınlıyor onu görüyor. Yani o aynı olma hali vardır ya hep e, bir sürü yerde Ranting'in. Biraz o. Sana seni yansıtıyor ve sen ilk kez kendinle karşılaşıyorsun. Tıpkı senin kitabında da hep çıktığı gibi. Gene bir mola verelim. E, İspanya'ya gideceğiz bu sefer. 1930'lardan bir kayıt gelecek. E, Lorca. E, 38 yaşında. Öldürüldü 1936'da İspanyol İç Savaşı'nın başında ee, Ve iyi bir şairdi Aynı zamanda da iyi bir müzisyendi ee, Enkarnasyon Lopez Hulvez ile beraber söylediği bir şarkı Daha doğrusu bu kadın e, Söylüyor Lorca piyanoda aynı zamanda da şarkının düzenlemesini yapmış da bunu bulmuş mu? Bulmuş e, Şiirin bir kıtası şöyle Los Murros sokağında Bir güvercini vurdular Gidip ellerimle dereceyim Tabutunu süsleyen çiçekleri Lorca için gelsin Radyo Agos Sivas'ın bir gün Hangi kazasından olmuyorum Yaşlı bir bey beni telefonla aradı Dedi ki oğul dedi Seni aradık seni bulduk Burada bir tane yaşlı bir kadın var Herhal sizdendir bu dedi Allah'ın rahmetine kavuştu Bunun yakınını falan bulursanız Gönderin gelip alsınlar Ya da biz burada Namazımızı kılıp gömeceğiz Peki dedim amca ararım verdi adını soyadı Beatrice Hanım diye biri 70 yaşında Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş aradım 10 dakika içinde buldum biz birbirimizi biliriz çok azız çünkü 10 dakika içinde buldum gittim dükkanlarına dedim böyle birini tanır mısınız adını verdim yaşlı bir kadın döndü benim anamdır dedi bir de mi? dedim vallahi böyle böyle senin anan nerede yani Fransa'da yaşar. Hiç seni abi dedi, o dedi senede 3-4 kere dedi, Türkiye'ye gelir ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz. Kalkar köyüne gider, dedi. terk ettiğimiz köyüne giderdi. Dedi. Dedim böyle böyle kalk git, gitti. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş, tespit etmiş anası, ağladı birden. Peki getiriyor musun naaşını, burada mı gömeceksiniz? Abi dedi ben getireceğim ama dedi burada bir amca var dedi ağlamaya amca ya ver dedim aldı te, amca niye ağlatıyorsun oğlum dedi bir şey demedim dedi ben dedi. dedim ki kızım anandır malındır ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün su çatlağını buldu dedi açık radyo şimdi ve burada. radyo Ağustos sen mi başlayacaksın Evet Buyur. İşte böyle sevgili Robert. Şimdi böyle Hrant'ı dinerken... ...sevgili Karin... ...şunu düşündüm, acaba dedim... ...Kürtlerden de bir tane Hrant çıksa... <gülüyor> ...bu su çatlağını bulurdu... ...hikayesi gibi... ...bir hikayeler anlatsa... ...ne kadar etkili olur diyeyim. Çıkmıyor mu peki? Olur. Çıkmadı şimdiye kadar. Çıkmadı. Belki de çıkması için... bu. Silahların susması gerekiyor. Önce bir silahlar sussa karşılıklı bir barış sürecine girilse belki Kürtler donantlarını çıkarırlar. Ama şimdiye kadar çıkmadı. Bu sese çok ihtiyacımız var. Kürtlerden böyle bir sesi. Bir vakit Musa Anter çıkmıştı aslında. Ee, onun da sesi. <gülüyor> sıcak bir insan sesiydi. Ee, ben benzetmelere yan yana koyuşları biliyorsun hiç itibar etmem ama o e, ...ulaşan yegane seslerden ve biriydi. En büyük eksiklik zaten... E, ...kategorik olarak görmeye hapsedil işte yazıyor. Yani e, çoğunluk için işte Kürtler diye bir şey var. Türkler var, Ermeniler var. Eğer birebir insan ilişkisi kurmamışsan... ...bir şekilde o ses öbür tarafa geçmemişse... ...senin hep böyle çoğul e, tamlamaların oluyor. Bir türlü bir insanın sesiyle bağ kuramıyorsun... O zaman da hiçbir şey pek değişmiyor. Aslında dediğin o yani ihtiyaç olan şey dediğin bunu ranting sağlamıştı. O yüzden de herhalde zaten bu kadar tehlikeli oldu değil mi? Bir anlamda. Öyle. Öyle. Tek başına toplumsal harekette. Yani Kürtler çok hem nüfus olarak tabii çok büyükler. Hem de silahlı mücadeleleri var. Farklı. Siyasi örgütleri izin verildiği ölçüde de olsa var. Ee, ama Hrant tek başınaydı. Yani silahı falan zaten yoktu ayrı da. Tek başınaydı Hrant ve te, tek başına değiştirdi. Geçen gün onu düşündüm. Aslında Hrant hala değiştiriyor. Değiştirmeyi sürdürüyor. Yani bölümüyle de değiştirdi. O öyle kaldırımda öyle yatarken zaten başladı değiştirmeyi. Belki de dedim kendi kendime... İbretlik olsun diye seçmişlerdi o gazetesinin önünü onu susturmak için. Ama tam tersi oldu ve daha gürül gürül çıkmaya başladı sesi. Çünkü o kaldırımda onu bütün Türkiye gündüz sırtından vurulmuş halde gördü. Ve Hırat o haliyle o günden 1915'e bir köprü oldu ve... Yaşarken anlatamadıklarını daha da gürül gürül anlatmaya başladı sanki. Aslında görünür kıldı. Görünür kıldı. Bedeniyle, cansız bedeniyle davasını görünür kıldı. Bir de ardından adalet esirgendi kendisinden. Bu da hepimizin gene gözleri önünde oldu. Gün bir gün. Üç yıldır. 2010'da ahim kararı. Grant'in doğum günden bir gün önce 14 Eylül'de çıktı hatırlarsınız. Ve çok net olarak. Türkiye Devleti'nin sorumluluğunu ortaya koydu. Ama aradan bir üç yıldan geçti. Bugün altıncı yıldayız artık. Hiçbir şey yapılamadı. Yani ne başbakanlık teftiş kurulları harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı denetleme kurulu harekete geçti. Her biri bunların bizim için yeni umut teşkil etti. Ama sıfırı sıfıra var sıfır. Biraz önce söylediğiniz şey yani 19 Ocak'la birlikte görünür olması aslında bir gerçekliği de tekabül ediyor. Biz ne kadar e, hani Hıran abiyle beraber yaşasak, o ne kadar televizyonlara çıksa, gazetelerde de yazsa nüfusun büyük çoğunluğu için çok bilinen biri değildi. E, ben buna geçen hafta İzmir'de tanık oldum. Pakrat abiyle bir e, panele davet edilmiştik e, 9 Eylül Üniversitesi'nde. E, orada bizim sohbetimizden sonra genç bir arkadaş, öğrenci bir arkadaş, duygu iddiadı. O söz aldı ve e, böyle su, su gibi e, konuşarak kendi Hrant Dink'le tanışma hikayesini anlattı. 14 yaşındaymış 6 sene önce ve hiç duymadım, duymamıştım adını. Hiçbir şeyini okumamıştım. Hrant Dink diye biri benim için dünyada yoktu. O gün öğrendim e, diyor ve 6 yılda yazılarını, senin kitabını, e, onun kitaplarını <gülüyor> okuduğunu ve Artık Hrant Dink'in hayatında onun için ayrılmaz bir parça e, olduğunu anlattı. Ne kadar onunla birlikte yaşadığını e, anlattı. Büyüdüğünü aslında anladı değil e, mi? 14 arka, arkadaş değil mi? oldum ben Hrant Dink'le yes. dedi. O benim arkadaşım dedi. Beraber yaşıyoruz dedi. Çok güzel. güzel. O dediğin adaletin esirgenmesidir ki zaten biz de bu hafta Agosto'na adalet borcumuz var e, diyerek çıktık. O adalet aslında başta ranting olmak üzere elbette hepimize lazım çünkü bunun olmadığı ve o davanın bu kadar simgesel bir şekilde kördüğüm halde utanç halinde durması bundan sonrasına dair bütün büyük resmi de belirliyor değil mi Tuğba abla? Kesinlikle bu ülkede ortak vicdan bu ülkenin kolektif vicdanı haline dönüştü Hrant bu Tabii ki Türkiye'de ne ilk cinayet, siyasi cinayet ne de son. <gülüyor> ama bir simge oldu Hıran. Ben hep onu da düşünüyorum. Yani Abdi İpekçi'den işte Urmumcuya Zaten e, ama günleri de öyle olmuyor mu? her yıl e, hepsinin yakınları. Agosta bizim bizlerle birlikte oluyor. Ama ne kaderin cilvesi. Yani e, Türk düşmanı diye yaftalamaya çalıştılar. E, bir ermene olarak... E, yere serildi ve orada bütün aslında öldürülmüş Türklerin de Kürtlerin de her şeyinde simgesine dönüştü. Ee, bir anlamda büyük bir e, intikam demeyeceğim de yani çaldığı büyük bir roldür bu büyük oyunda. Evet, işte tıpkı o kaldırımın e, üzerinde e, vurulup düşmesi gibi. Onun bu Kürt meselesinde yüreğinin bu kadar çok pırpır ediyor olmasında bence. E, yani Ermenilinin Ermeni geçmişini bilmenin Ermenilerin yaşadıklarını etinde, kemiğinde, derisinde, beyninde, ruhunda hissetmiş e, olmanın da olmasının da büyük rolü var, değil mi? Çok. Mesela son konuşmalarından biri çok önemlidir. Rantin ee, bir Kürt toplantısında yani Kürt meselesi konulu bir İstanbul'da yapılan bir toplantıda yaptığı konuşmada. Kürt kardeşlerini uyarır, dikkat edin der yüzyıl önce size tekrar etmesin. Yüzyıl önce biz Ermenilere de çok e, destek olmuştu Batılılar. Çok e, arkamızda duruyor gibi davranmışlardı. Ama birdenbire bizi yapayalnız bıraktılar. Aynı şey dikkat edin başınıza gelmeyin. Biz eğer bu meseleyi çözeceksek Türk kardeşlerimizle birlikte çözmeliyiz. Kürtler de bu kendi meselelerini Türk kardeşleriyle birlikte çözmeliler. Batılılara güvenerek yabancı desteklere güvenerek adım atmayın diye çok uyarıcı bir konuşması var. Ve orada sadece uyarı yok aynı zamanda korku da var. Yani benim de şahsen çok hissettiğim bir korku. Yani Anadolu 100 yıl önce Kan Gölü'ne döndü neredeyse. Yani, senin dediğin gibi Tuğba abla silahlar susmazsa da nereye gideceğimizi çok bilmiyoruz ve çok Tehlikeli buluyor, buluyordum ben bu gidişatı. Dolayısıyla hani şu an e, biraz olsun bir makul sesin e, genel olarak ortama hakim olması e, ve herkesin barış istiyor görünmesi en azından e, çok umut verici. Umarım e, böyle devam edebiliriz deyip Kürtçe bir şarkıyla e, programa da devam edelim. E, kardeş Türküler e, söyleyecek e, iki parça arka arkaya eklenmiş biri. Ünlü e, Kürt şairi Cigerhun Değil mi? Öyle Jinnuhebun yani yaşam ve varoluş Olmayan Kürtçemle e, Şarkının arkasına eklenen Vedat Yıldırım'ın Bestesi olan Reviti Yolculuğun sözlerini okuyacağım e, Çünkü konuştuğumuz şey çok uyuyor Zemane Bratiyaye Zemane Hevratiyaya, Zemane Dostaniyaye Zemane Merhasiyaye Yani kardeşliğin zamanıdır Beraberliğin zamanıdır Dostluğun zamanıdır Cesaretin zamanıdır Katu erma, cinim he bunun tebgerim. dedim dedem cinim he bunun tebgerim. Bayası be çıkvaşızım, perfası bata Aramıza civan yiğit bir fidan da katıldı. Ee, Ağustos Nerminci sayfalar editörü e, Sarkis Seropian, takım elbisesiyle kravatıyla jilet gibi burada. Evet, merhaba. Merhaba. <gülüyor> Tuğba abla e, Baron Seropian, Sarkis Seropian kitapta var değil mi? Oo tabi. Baron Seropian aslında kitabın birinci bölümü Kent Grant'ın isim babalarından biri diyebilirim. Yani Deli Hrant. Yani Deli Hrant. Ee, aslında Hent ismini ben e, daha önceki röportajlarımda Tomo'yla konuşurken, Masis'le konuşurken duymuştum ama Baron Seropian bana onun e, gerçek anlamını ve Ermeni edebiyatındaki Hent e, evet. e, eserini ve bu Hent sözcüğünü aslında Dostoyevski'nin budalasına tekabül eder bir yanı olduğunu, yani dilinin olumsuz bir anlam içermediğini, biraz deli fişek, deli kanlı anlamına da geldiğini, çok güzel anlatmıştı. Onun üzerine ben kitabımın birinci bölümüne Kent demeye karar verdim. Aslında işin e, babası değildim. E, daha önce de e, ben Hrant'la çok böyle haşir neşir olmadan önce Tomo'dan hep duyardım. Bizim Hent, yani Bizim Hint kendi ne yapmış falan diye. E, fakat e, Hint'i belki demek ki resmileştiren ben oldum bu durumda. E, size. E, i̇hale size kaldı bana. E. Aha, i̇hale kalsın. E, Hoşbuya ben. E, Hint sözcüğünü e, pek çok kez kullanmışızdır. E, hatta Allah şifasını versin. Petr, Petr, Patrick Mesrop'la bile Kaç tane kent kaldık diye bir gün e, diye kendi benim lafımı bana satmıştı. Kaç tane kent kaldık diye kendini de kentlerin içine saymıştı yani. E, ama e, şu anda e, Tuba kardeşime e, bir şey daha eklemek istiyorum sözüne. Kent e, bizim çok ünlü bir romanımızdır. Raffin'in e, bir romanının adıdır. E, Rafi biliyorsunuz işte bayağı e, milliyetçi sayılan e, bir yazardır e, ve e, en ünlü romancılarımızdan biridir. E, en güzel en sevilen romanlarının birinin adı da Hentı deli yani dir. ama buradaki deli bir e, köyün delisi ama aslında e, bir ihtilalci bir şey Devrimci Bir insandır Ve Bütün o köyün Daha doğrusu kentin Beyazıt Şehrinin Bütün Devrim Sorununu o yönetir yani Gel bak ki Deliye çıkmıştır adı Bir de tabi ünlü rüyası vardır Delinin rüyası Dedikleri bir rüya görür. Bu rüyasında 200 sene geçmiştir aradan. Artık o kötülükler, kötü adamlar, ağalar falan gitmiştir. Yerine parlamento gelmiştir. Yerine devlet kurulmuştur. Böyle bir cumhuriyet rüyası görür. Fakat 200 sene sonra olur bütün bu işler. Gelin bakın ki 200 sene geçmeden Fermanistan'da bir cumhuriyet kuruldu ve e, delinin rüyası gerçekleşti. E, bu yüzden e, deli yani Hint e, bizim için bir farklı bir anlam taşıyor. Bir an kendimi Ağustos yazı işleri toplantısında gibi hissettim. Orada da bir <gülüyor> konu açılır. Oradan baron Serafian alıp e, meseleyi tarihte bir elim mutlaka Kalırsınız değil mi? <gülüyor> Fran takbayık nasıl kesiyordu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> karıştırmak istemiyorum <gülüyor> e, kendince epey yumuşak bir supla kestiğine evini. E, Tuğba abla Hıran Tahberin bir de e, hani Türkiye'de tanınan bilinen e, tan yazar çizer gazeteci çok ahbabı arkadaşı oldu özellikle Agos macerasından sonra ama bir de onun çok bilinmeyen e, arkadaşları var değil mi böyle e, kahvede kağıt oynadığı balık balığa çıktı, başka şeyler paylaştı. Evet. Ve onları da hiç siyasete karıştırmıyor. Yani o arkadaşlarıyla sanki kafasını boşaltıyor Hrant. Ve onlarla konuştuğum zaman aslında meselelere bakış açısından tamamen Hrant çizgisinde olduklarını fark ettim ben. Ve hep bana anlatırken bizim söyleyemediklerimizi dile getiriyordu Hrant dediler. Bizim Ermeni olarak yıllardır hissettiklerimizi ama söylemeye bir türlü cesaret edemediklerimizi dile getiriyordu. Bizim sesimizdi dediler. Bu kadar aynı görüşleri paylaşır olmalarına rağmen Hrant onlarla hiç siyaset konuşmamış. Ee, mesela Gazeros vardır. Ee, Gazi. Gazi. Ee, Sarki, Çerkez Çerkezyanın oğlu. <gülüyor> evet. O onun çok yakını. İşte birlikte balıklar tutuyorlar, birlikte pişiriyorlar, yiyorlar sonra. Çok ciddi. Bir de kağıt oynuyorlar. E, Doktora Vedis vardır öyle. E, onunla da hiçbir zaman siyaset konuşmamış. Bir araya geldiklerinde Hoçkin denen, Ermenilerin sık, sıkça oynadığı bir kağıt oyunu var. Derhal onu çevirmeye başlıyorlar. Öyle ilginç arkadaşlarını da tanıdım. Ve onlar da tabii kitaba renk attılar. Onlar bambaşka bir hrant anlattılar. E, kağıt oynamasını seven kaybetmekten hiç haz etmeyen, e, kaybedince kızan, kavga çıkaran ama kazanınca da kazandığını derhal ötekilerle paylaşan e, zaten çok küçük paralara, sembolik paralara oynuyorlar oyunu. Ama e, aslında oyun oynarken ki hran'da kazanmayı seven, kaybetmeye tahammül olmayan bir hran çıkıyor. Bizim için Baron Sarapya'nın da önemi bir miktar Bütün bir tarihimizi aslında gösterir, böyle direk gibi durur ve e, onun tanık olduğu e, Frant'ın da aslında linkten şimdi kamusal alandakinden çok farklı bambaşka bir yanı var. Doğru. Bu doğrudur. Çünkü hiç sevmediğim bir ders olan tarih dersi Şimdi benim de tutkum olmuştur. Ama tabii benim anladığım tarih, bizim kitaplardaki tarihtir, çok farklı bir tarih. Dağlarla, taşlarla, biraz coğrafya ile ilgili tarih, yani biraz yurtla ilgili bir tarih olduğundan... ...bu yüzden de zaten hep takışırdık. Ben gezilerimden döndüğünde resimlerimi kompütürde seyrederken... O da bazen gelir böyle göz misafiri olurdu, seyrederdi. Bir, iki, üç, dört resimler peş peşe kayıyor böyle ekranda. E, abi e, hep taşları çekmişsin ya burada. İnsan yok mu hiç? E, adam görmedin mi hiç buralarda falan? E, vardı. E, niye çekmedin? Ya taşa baksana işte enteresan. Üstü oymalı yok işlemeli. Yok bir e, amfora parçası falan bıkar geçer giderdi. Böyle konularda olduğu zaman arkadaşlar arasında yahut biri geldiğinde böyle bir şey danışacağı zaman Barın Sarapya'na e, sorun deyip e, topu bana atma he, adet etmişti. Ki biz de hala aynı şeyi yapıyoruz şimdi. da abiye sorun Barın Sarapya'na sorun. Devam ettiriyoruz ama bizim o zamanki Tuba abla şansımızı düşünsene hani küçük küçük yani küçük diyeceğim genç bile değil insanlar e, ve bambaşka bir kuşak var Sarkis Seropian Rahmetli Rupen Maşoyan Yervantı Kobelyan Ve nasipleniyoruz kuşakların birikiminden e, Tuğba Abla'ya Teşekkür edelim Ağzına sağlık diyelim Bizi yalnız bırakmadın yanımızda olduğunu çok sağ olun Tuğba Abla Ben size çok çok teşekkür ediyorum e, Yeni bir şarkıyla devam edeceğiz Sonra e, Baron Seropian'la Ve Pakrat Estukyan'la e, Program sürecek Öncelikle Trakya'dan Yunanca bir geleneksel halk şarkısı bu sefer. Savina Yanatu e, söylüyor. E, Türkçeden başka bir dile e, dili doğru dönmeyen biri olarak çok zorlanıyorum bu programda. Yunanca bir şarkı Yatipuli'den Kelayidis yani neden şakımıyorsun küçük kuş? Ya Radyo Agos Kainatın tüm seslerine ve titreşimlerine Açık radyo Açıkı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 Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı Sigara Bıraktırma Hattı 171'i arayın. Merhaba, ben özel sizin okulu öğrencilerinden Kurban Sade. Uzun yıllar Paris'te yaşayan ünlü ressamımız Fikret Mualla'nın bir resmini satın alan dünyaca ünlü ressam kim biliyor musunuz? Pablo Picasso. Nereden mi öğrendim? 4x8 Eğitici Oyun Kartları Sanat Serisinden. Reklamlar Bitti Ya zaman zaman götürdüğü şöyle oluyor bazı... Olaylar karşısında üzülüyorum. Yani onları dinlemek ama çok benim ufkumu açan yeni fikirlere duyabildiğim, hissedebildiğim hani diyor ya kainatın tüm seslerini açık, herkesin değişik seslerini dinlemek benim için çok çok büyük keyif. Açık radyo. Radyo Ağustos. Ona adalet borcumuz var. Her Adımı söylenmeyenlerle ve şiddetle yüklü bir coğrafyada, Gerçeklerden ve barıştan konuşmak cesaret ister. Belletilenleri değil hakikati, Alışılanı değil yeni ve tedirgin edici olanı arayanlar tehlikelidir. Tehlikededir kan davasına, kardeş kavgasına bir son vermek isteyenler. Bu yaralı topraklara ekilmiş bir umut tohumu olan Agosa ruhunu veren, Hrant gözleri gözleriyle gördüğü tehlikelerin üzerine gitmekten kaçınmadı. Kaçınmadı çünkü bunu yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip olmanın bedeli olarak gördü. İnsan evladının nihayetinde bir nefeslik canı var. Takdiri ilahi, kader, alın yazısı, doğanın kanunu, adına her ne dersek diyelim, bu hayatın sonlu olduğu bilgisi bizi, uzağına düştüğümüz insani özümüze bir nebze de olsa yaklaştırıyor. O insani özün etkisiyle yolumuzu kaybettiğimizde iç içgörüsü yüksek olanlarımıza dönüyoruz. Umutla, barışın ve adaletin yolunu gösterecek, yarınların sınavlarından geçebilmemizi sağlayacak anahtarları bize sunacak olan kadim bilgeliğe her daim ihtiyacımız var. Hrant Dink, bizler için Anadolu insanının asırların inbiğinden damıttığı o bilgeliği temsil ediyordu. İşte bu yüzden, on yıllardır süren ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan şiddetin nihayet sona erme ihtimalinin belirdiği şu günlerde onun bizi bize yakınlaştıran insan sıcaklığını daha fazla özlüyoruz. Böyle zamanlarda onun bu ülke tarihinin bütün yükünü omuzlamışçasına, tüm dertlerimizin dermanını arayan çocuk saflığındaki ruhuna hep beraber ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu hissediyoruz. Türkleri, Kürtleri, Ermenileri hepimizi barıştıracak olan geleceğin hayalini gerçeğe dönüştürme arzusuyla nasıl yanıp tutuştuğunu anımsayıp dirençle doluyoruz bir kez daha. Rantling'in aramızdan alınmasından sonra sergilenen utanç verici hukuksuzluklar ise bu direnci köreltmiyor. Aksine adalet borcumuzu bize sürekli hatırlatan bir kamçıya dönüşüyor. Bu hep beraber ödememiz gereken bir borç çünkü adaletin olmadığı yerde kimse başı dik gezemez. Akratez Dükkan, ona adalet borcumuz var başlıklı. Bu haftaki Agos'ta yayınladığımız Agos'un sözünü okudu. Ağzına sağlık. Ee, Baron Seropyan siz nasıl tanışmıştınız? Bir, tanıştığımız hayli eski. Ama tanıştığımız değil de Agos'a nasıl girdiğimi e, galiba burada ifade etsem daha doğru olacak. Eee Öğrencilik yıllarından tanırdık tabii. E, dahası e, üniversitede okuduğu zaman bir ara yatacak yeri olmadığından tabiri caizse yani kalacak yerleri olmadığından e, yatacak yeri olan bir iş arıyorlardı. Ve Balat'ta o zaman e, ben de henüz... E, Balat'ta bir okulun yöneticilerinin arasındaydım. E, muacir çocuklarını okutan bir okulda. E, biz gazete ilan vermiştik ki... ...bir eğitmen arıyoruz. Akşamları evlerde çocuklarına ders öğretecek. Yatacak yer e, yemek sağlanacak diye. E, oraya müracaat etmişti bir arkadaşıyla beraber. E, i̇lk e, orada... Yakından tanımış oldum kendisini. E, bize bir kişi lazım dediğimizde biz iki kişi bir maaşla çalışırız dediler. Tek yatacak yer olsun. Ve e, işe girdiler. Orhan'da e, böyle tanımıştım. Bir müddet orada kaldılar bizde. Arkadaşı da e, meşhur Armenak arkadaşıydı. E, Orhan Bakır. Bak, Bakır oldu onun ismi sonradan. Daha sonra da gazeteyi kurmak için bir gün dükkanıma gelip teklif getirdi bana. Siz Abi, ne yapıyordunuz misin? o sırada? Ben emekliydim. Kahvede pinekliyordum. Çalışamıyordum. Baya kilo almıştım. Yaşlanmıştım artık. Benim mesleğimde... O 17 sene önce yaşlanmıştınız yani. Ağır bir mesle. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben milattan beri yaşıyorum <gülüyor> e, bu yüzden e, zaten çoktan emekli olmuştum ama e, kahvede telefonla işlerimi idare ediyordum gençler çalışıyordu abi bir gazete kuracağız var mısın dediğinde de e, varım dedim e, sonradan kendi bile e, hep e, bunu hatırlatmıştı bana ya Hiç ne gazetesi ne biçim gazete kim çıkarıyor diye sormadan bir seferde varım ee, nasıl diyebildin? Ee, e, Peki ne, neden san, sana hı. doğru geldi? Varın? Yani Ermenice sayfalarda verim Ermenice bazen yazılar yazdığımı hı. gazetelerde falan tabi ki bili, biliyordu Ermenice gazetelerde ve dergilerde. Dolayısıyla ee, pek pineklemiyordun yani? Evet. Evet, ben fiili çalışmaktan bahsediyordum. <gülüyor> Para kazanmıyordum demek istiyor. Para kazanıyordum, hayır. Geçimim çıkıyordu. Dükkan çalışıyordu. Dükkanın yanındaki kahvede oturuyordum. Telefonda işlerimi idare ediyordum. Sonra rahatım bozuldu yani. Hayır, rahatım bozulmadı. Daha doğrusu sosyal... Hayata yeniden girdim Yeniden yaşamaya başladım diyebilirim Hırat'la takıştığımız günlerde Agos konusunda böyle tartıştığımız günlerde Hani hırant çok sert olurdu bazen insanlara Beğenmiyorsan gidersin çekip gidersin gibisine Bir gün bir şeyi çok eleştirdiğimde Beğenmiyorsan diyecek oldu Arkasını getirmesine fırsat vermedim Bak dedim Agos'u en az senin kadar seviyorum. Agos'un kurucusu olmasam da kurucuların içindeyim ilk baştan beri. Ben Agos'u senin kadar seviyorum dedim. Ben gitmeyeceğim. Haberin olsun dedim. Hani bu biraz daha üstelese istersen sen git diyecek kadar ileri vardırmıştı Minakaş'ayı Hemen kesti. Tabii bir daha öyle bir konuya hiç girmedik. Çok... Çalışması zor bir miydi Barın Rant? Zordu, taviz vermiyordu. Gazetenin kusursuz olmasını istiyordu en başta ve bu konularda hep Çarşamba geceleri tabi Perşembe sabaha karşı patlak veriyordu sorunlar. Çünkü hep eksik bir şey buluyordu, bir şeyi beğenmiyordu, bir çeviriyi beğenmiyordu. Ben böyle yazmamıştım, bunu nasıl çevirmiştiniz, çevirmişsiniz diye eleştiriyordu. Bu olmaz. Başka bir şey koyun. Başka bir şey yok. Yedek yazımız yok bizim Ermenice'de. O zaman çok sıkıntıdaydık. Dolduramıyorduk sayfalarımızı. Ermenice biraz problemli bir dil çünkü Türkçe kadar kolay değil. E, bu yüzden hep takışırdık. E, hani bizi görenler, arkadaşlar, gençler, eyvah bunlar artık e, dövüştüler, kavga çıkacak. Bir daha küsecekler birbirlerine. Ama Cuma günü e, buluştuğumuzda hiçbir şey olmamış gibi yine e, işimize devam ederdik. O, çarşamba gecesinde kalırdı bütün o mücadele. E, gazete çıktığı anda, matbaaya gittiği anda zaten iş biterdi. Biz bu filmi kısmen bugün de görüyor muyuz Barun Serapyam? E, nispeten ama bugün artık e, genel yayın yönetmenimiz e, Hrant olmadığından... Hrant'tan sonra, ne yazık ki, keşke olsaydı da yeni kavgalara geçecektik. Hrant'tan sonra fazla müdahale edilmiyor diye düşünüyoruz Ermenice sayfalara. Bu yüzden de Ermenice sayfalar biraz farklı, biraz başıbozuk çıkıyor. Okuyucular bilirler bunu, onlar takdir edecekler. İyi mi oluyor, kötü mü oluyor, onlar karar verecek. Müdahale istiyorsunuz yani. Evet kavga da hoş. <gülüyor> Özlüyor musunuz beni? Bugün e, kravat taktığımı falan söylediğiniz geldiğimde e, ben halen yastan çıkmamış farz ediyorum kendimi. E, radyo dinleyicileri belki bilmeyebilirler, e, bilemeyebilirler. E, Ermenilerin bir Yaz dönemi vardır ve e, özellikle siyah giyerler özellikle kadınlar siyah giyerler erkekler de işte siyah bant takarlar sakal bırakırlar siyah sakal bırakırlar da tabi e, kravat siyah kravat bağlarlar e, ve yastan çıkma zamanı vardır bu akrabanın yakınlığına göre Bazen kırk günde yastan çıkılır. Bazen bir yılda yastan çıkılır. Bir büyüm, bir büyük aile büyüğü artık yastan çıkma zamanı geldi der. Bir evde bir doğum olur, çocuk var, yastan çıkılır. Ee, ben e, Hrant'ın yasından galiba daha çıkamadım. Ee, onun içinde de 19 Ocaklarda sınah kravatma alıyorum. Sakallar da beyaz. Eh. Evet, bekledim ki ne zaman yastan çıkacaksın diye sorarsanız sormadığınızı yine ben söyleyeyim. Bu dava gerçek anlamda biterse o zaman en azından Hrant'ın ölümü iyiye vesile olursa bu ülke demokrat bir ülke olursa Hrant'ın istediği şartlar hepimizin istediği şartlar yerine gelirse o zaman rengarenk kravatlar bağlayacağım 19 Ocaklarda. İnşallah sizi o rengarenk kravatlarla göreceğiz bizde. de. Ee, Ermen'ce bir şarkıyla başladık. İspanyolca bir şarkıyla devam ettik. Kürtçe sonra da Yunanca. Bir tane de Türkçe çalmak lazım galiba. O da Ahmet Kaya'dan gelsin istedik. Ee, Güldiken'i e, Barış Umud'unu ve Kardeşlik Çağrısı'nı Lillandırıyor. Yok kuşa gönder bana. Senin olsunsun sun gülerin, gül yeter bana. Senin olsunsun sun gülerin, gül yeter bana. Kan kurşundan silinince kardeş o olur el, el bana kan kurşundan silinince kardeş olur kardeş olur kardeş olur el, el bana kan kurşundan silinince kardeş olur kardeş olur Gelince kardeş olur kardeş olur kardeş olur var benim sevgim havzer bana suya yaptım çiçekler bir gün olur döner bana su yaptım çiçekler bir gün olur döner bana kan kuşumun seninincince kar tep şovumun Kardeş olur, elver bana Kalan kurşundan silince Kardeş olur, kardeş olur, kardeş olur Kardeşim, eller bana. Kan Kardeşim... Bu hafta Ağustos'un bazı yazarları tabii Rantakperi anan e, 19 Ocak'la ilgili onun hayatı ile ilgili veya onun bize hatırlattıkları ile ilgili yazılar yazdılar. Bunlardan bir de o anes tak e, Pakatakperi. Oradan bir pasaj seçtik. Onu okuyabilir misiniz? Tabii. Hrant Dink'i özel kılan ikinci özellik de işte bu noktada ortaya çıkıyor. O öyle bir dil ve üslup tutturabilmişti ki söylediklerinin samimiyetinden kuşku duyamıyordu insanlar. Kendi üslubunda inandığını söylemeye devam ediyor. O noktada taviz vermiyor ama bunu yaparken kırıp dökmüyor. Karşısındakinin de onuruna değer veriyor, dikkat ediyordu. Türk halkının en azından bir kısmı ilk defa bir Ermeniye kulak verdiyse... Bunda Hrant Dink'in ortaya koyduğu bu dilin, üslubun ve samimiyetin büyük rolü vardır. İşte bir kaybımız da bu noktadadır. İçimizden Hrant Dink kadar bilgilisini, Hrant Dink kadar entelektüel, onun kadar akıllı birini çıkarabiliriz. Ama kalplere ve vicdanlara hitap edecek, kendini dinletebilen bir başkasını bulabileceğimiz hayli şüpheli. Karin sen nasıl tanışmıştın? Eee... Benim hikayem de aslında edebiyat üzerinden geçiyor. Ben o zamanlar öyküler yazıyordum. Gençlik Kitabevi Kadıköy'de bir yarışma düzenlemişti. orada bir ödül töreni olacaktı. Bir gün bir telefon geldi. Ben Beyaz Adam'dan Frantink diye Bakırköy Beyaz Adam. Bir Kadıköylü olarak o bana tabii hiçbir şey ifade etmedi. Bu sefer Frantink dedi. Öyle de bir şey ifade etmedi. Kızım dedi çok sevindim dedi. Sen de Celal Bey'le konuştum. Gençlik Kitabevi'nden ödül almışsın. Ben de geleceğim dedi. Ben sadece peki dedim. Ve Sene hanım, kaç? 95. O zaman daha Agos kurulmamış. Bir insan bir insana ailesi dışında bir başarıda niye sevinir? Neden bu kadar coşkuyla birinin yanında var olmak ister? Bilemedim. Sonradan tabii tanıyınca gördüm ki hani her çıkan ses özellikle de tabii sesi çok kaybettirildiği için bir Ermeni'den bir gençten çıkan bir ses... Ranting için çok kıymetli ve bu aynı zamanda tabii etrafını saran bütün insanlar için de geçerli. İçimizde herkesten en güzelini, en iyisini, o zamanlar siz daha kendinizde böyle bir şey olduğunu bilmezken çıkaran, ceferler ortaya çıkaran, sizi mücevhere dönüştüren biri. Ödül törenine geldi, elini kolunu sallayarak kocaman bir adam olarak. Ben yine her zamanki gibi küçücüktüm, ee, orada değişen bir şey yok. Ee, daha e, tıfıl görünmekle birlikte, bir de yine... E, Fol diye bir dergi vardı o dönem böyle kocaman bir şey. Onu hediye sarıp sarmalamış getirmiş. Sonra bana baktı. E, i̇şte derginin de boyutuna baktı. E, zaten bu dergi de senin boyun kadarmış dedi. E, biraz hayal kırıklığına uğradı yani hani o CFR böyle bir şey mi çıkacaktı diye e, imajdan dolayı. E, sonra e, zaten gazetenin kuruluşunda ben e, bir söyleşi yaptıklarında o söyleşi yayınlanırken kendimi dördüncü sayıda gazetenin içinde çekilmiş buldum. Nasıl ikna etsin seni? E, Valla hiçbir dediğime itibar etmeyerek galiba. Yani ben büyük anlamlı itirazlarımı sundum. İşte akademik kariyer yapacağım, yok yazacağım, şunu yapacağım. O da öyle sadece baktı ve tamam dedi bunların hepsi olur ama burada dünya genişleyecek. Gel bir bakın yani burada bir dolan bir ay geçir bakalım ne oluyor diye. O bir ay zaten sonra yıllara evrildi. Genişledi mi dünya? Genişledi evet. Kainatın kendisi oldu. içinden çünkü hayat geçen bir yer Agos. Sen de, e, sen de kendini orada buldun ya. Senin dünyanın ne oldu? Aras'ta e, kendi küçük köşende e, otururken bambaşka bir e, Robert olarak ben seni biliyorum. E, sonra birdenbire bütün bu yılların içinde en zor zamanda buldum. Benim için evet öyle oldu. Çok da garip bir zamanda aslında yolum kesişti. Ben her an tahbarik görmeden 6 ay önce gittim Agos'a. Yazı örnekleri götürdüm. Agos'a bir şeyler yapmak istiyorum dedim. O yazı örneklerinin hiçbirini okumadan tamam hemen bu hafta başlıyorsun ama sakın hafta atlama dedi. Ben de çok şaşırdım bir okusaydınız dedim. Ama bir şey yapmak istiyorum demişin. Yok biliyorum ben dedi. Hı hı. Yani ben o görüşmeye bayağı hazırlanmıştım. İki dakika sürdü sadece. <gülüyor> Hiç hevesimi alamadım. <gülüyor> ee, çok beraber çalışma şansım olmadı. Aranızda en az tanıyan benim aslında. Belki de o yüzden en çok ben soruyorum. Nasıl tanıştınız ne yaptınız diye e, Programı Kapatmamız lazım Bugün 19 Ocak Agustin önünde Toplanıyoruz kalabalık olarak İstiyorsanız hani bizi dinleyenlere bir çağrı Siz yapın sonra da Hıran Takbel'in bir adaşını söyleyeceği Bir şarkıyla Uğdu Hrant Tıkenkülya'nın Kalbimde Yaran şarkısıyla da Bitirelim programı <gülüyor> Söyleyeceğimiz şey bugün e, kaç günden beri e, pek çok kanaldan, pek çok alandan, pek çok mecradan e, söylenen bir şey. E, saat bir buçukta Şişli'de toplanıyoruz ve üçte Ağustos'un önünde olacak şekilde yürüyoruz. Altı yıldan beri yaptığımız şeyi gene adalet talebini dile getiriyoruz. E, gene Hrant'ı unutmadığımızı haykırıyoruz. E, biz bitti demedikçe bu dava bitmez ısrarını, hak talebini Tekrar diyoruz. Ee, bu aşamada söylenecek şey bu. Saat bir buçukta şişli meydanında, saat üçte de Ağustos'un önünde toplanıyoruz. Evet. Ağos Saati. Haftalık Ağustos Gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Ağustos mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.